Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Hemzeminde canlı yayındayız. Rauf Gözeman ve Damla Özler ile birliktesiniz, yayın masamızda ise Feryal Kabil var. Hemzeminde bugün, Sürükle ve Bırak, mobil mecralarda sosyal fayda iletişimi başlığıyla... ...tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanmış yaratıcı sosyal fayda kampanyaları üzerine konuşacağız... Üzerinde konuştuğumuz kampanyaları görmek isteyen dinleyicilerimiz için de... ...bağlantılarını programla eş zamanlı olarak Twitter'da... ...Mira İstanbul adresinden paylaşacağız, oradan takip edebilirsiniz. Ee, bu konuya aslında geçtiğimiz hafta kısa bir giriş yapmış... ...ve örnek bir iki kampanyadan bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim ama Rauf bir şey söylemek istiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama stüdyomuzda az önce Bulut Nart Beyefendi vardı. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Damla'nın yeni e, veledi <gülüyor> kendisi babasıyla birlikte aramızdaydı e, çok güzel fotoğraflar çektik paylaşacağız biraz fazla bireysel oldu kişisel oldu ama bize el sallıyor şu anda kendisi biz de programımıza dönüyoruz çekirdekten yetiştiriyoruz. Ee, söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta bir iki örnek kampanyadan bahsetmiştik. Ee, bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta örneğini verdiğimiz Uluslararası Af Örgütü kampanyası tablet bilgisayarda kaydırma hareketiyle değişmeyen bir işkence görüntüsünü içeriyordu. Ve kampanya başladı. işkence sadece harekete geçerseniz yok olur diyerek sizi imza bağış sayfasına yönlendiriyordu. Bu hafta Fikri takiple yine Uluslararası Af Örgütü'nün devam kampanyasıyla başlıyoruz. Rauf ee, Uluslararası Afrika Örgütü yani Amnesty International görünen o ki bu mecrayı en etkin şekilde kullanan sivil, to sivil toplum kuruluşu çünkü pek çok kampanyası var. Evet genellikle e, Uluslararası Afrika Örgütü'nün kampanyalarının e, oldukça iyi olduğundan söz ederiz programımızda da. E, önümüzdeki örnekler de gösteriyor ki bu alana yönelik özel kampanyalar ürettiklerinde yine e, başarılı olabiliyorlar diğer kampanyalara göre. Konuştuğumuz ilk kampanyanın devamında bu kez yine Mecra'nın kendine özgü dilini kullanan ve bu dili yeni bir şey söylemek yerine yeniden kurgulayan bir kampanya yapılmış. Ekranda e, zincirlenmiş bir çifte el görüyoruz. E, üzerinde de slide to unlock yani kilidi açmak üzere kaydırın yazıyor. E, bu kalıp akıllı telefonlarınızın tuş kilidini açmak için her gün yüz yüze geldiğiniz bir kalıp. Hani böyle bir kilit işareti vardır parmağınızla onu kaydırırsınız e, ve telefonunuz açılır ya. Aynı onun gibi ama bu kez parmağınızla kaydırma hareketi yaptığınızda bir insanın bileklerindeki zincirlerin çözüldüğünü görüyorsunuz. Ve zincirler çözülünce de sizi bir imza e, sayfasına yönlendiriyor. Kampanya için imza atabiliyorsunuz burada. Farklı farklı görseller var. E, bu görsellerde bir zindan kapısı açabiliyorsunuz. Hapishanelenin parmaklıklarını açabiliyorsunuz. İlk başta anlattığımız gibi e, kollara bağlanmış zincirleri çözebiliyorsunuz. Bunlar e, oldukça güçlü yani bu sürükle bırak ka veya kaydır e, hareketi kaydırma hareketini kullanan e, işler. İşte mecranın kendi gücü. E, geçen programımızda mecranın gücü, gücüne bir takım örnekler vermiştik. E, özellikle sokak mecralarının kullanımında çok yaratıcı örnekler olduğunu söylemiştik. E, pek çok örnek var bunun gibi. İşte örneğin bir şeyin içki şişesinin kapağını açtığınızda katlanıyor. Böyle gazoz kapağı gibi açılan bir kapak katlanıyor ve açtığınız zaman içinde parçalanmış, kırılmış bir araç görüyorsunuz. Yani diyor ki don't drive don't drink and drive yani içkili araç kullanmayın diye size uyarıda bulunuyor ve doğrudan doğruya mecranın gücünü kullanıyorsunuz. Yani o kapağın yamulma etkisi size bir şeye dönüşüyor. İşte burada da hapağın yamulma etkisi yok ama elinizde tuttuğunuz telefonun açma etkisi var. O açma etkisini kullanıyor. Onu slide ettiğinizde yani kaydırma hareketiyle açtığınızda bir takım insanların e, gereksiz tutsaklıklarına son vermiş oluyorsunuz. Böyle bir kampanya. Bu tür kampanyalar bize şeyi de gösteriyor aslında. Kampanyamızı çıktığımız mecralara yönelik özel yaratıcılıklar... ...kampanyanın kendi mesajını iki hatta üçe katlayacak şekilde güçlendirebiliyorlar. Bu yüzden de mecra temelli bir iş yaptığınız zaman... ...ya da çıktığınız mecrayı bir de bu gözle düşünmekte, bu gözle bakmakta fayda var. E, evet, bu mecralar zaten kendine has mecralar. E, kullanım biçimi, işte baktığınız açı, bakma yakınlığı... Bu mecranın size sağladığı bir takım olanaklar, video e, vesaire gibi bir takım şeyleri kullanabilme şansı vermesi size... ...bir takım araçları, medyaları kullanabilme şansı vermesi e, büyük avantajlar sağlıyor bize. E, üstelik de bu mecralar sizinle beraber taşınıyor. Yani insanlar bunu alıp cebine koyup evine götürüyorlar. İşte götürdükleri şeylerde, yerlerde de bu kampanyalara maruz kalabiliyorlar. Nasıl kullandıklarına bağlı olarak işte kulaklık taktıklarında sesle hükmedebiliyorlar. Bir takım klik sesi vesaire gibi bir takım ek şeyleri burada kampanyanızın sesleri olarak ya da araçları olarak kullanabiliyorsunuz. Çok güçlü bir şey var, etkisi var. Ee, akılda kalıcı ee, yeniden seyirlik değeri yüksek başkalarına göstermek istemenizi de neden oluyor tetikliyor yani bunun yayılmasını bak ne var burada diye birbirimize göndermemizi sağlıyor viral etkisi viral yayılı bu da yüksek buradan bakınca daha ne değilim yani gayet başarılı. Bugün müzik aramızı biraz erken verelim ve tam da burada çok özel bir albümden bir şarkı dinleyelim diye düşünüyoruz. Albümün adı Times of Freedom The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International. Ee, ...özgürlüğün sesleri, Bob Dylan şarkıları e, Uluslararası Af Örgütü'nün 50. yılını kutluyor. Uluslararası Af Örgütü'nün adından da anlaşılacağı gibi 50. yılına ithafen, geliri kuruma bağışlanan... ...ve Bob Dylan şarkılarının Adele, Miley Cruz, Seal, Jeff Beck, Elvis Costello... ...böyle gider bu diyeceğim bir silsile var. Okuyalım Pete Seeger, <gülüyor> Sting, Patti Smith, Mark Knopfler... My Morning Jacket gibi şarkıcılar tarafından seslendirildiği bir albüm bu. 2012 yılında yayınlandı. Bu albümden I Shall Be Released şarkısını dinliyoruz. Şarkıyı Maroon 5 seslendiriyor. Sonrasında hemzeminde şaşırtıcı kampanyalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. They say 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde sürükle ve bırak mobil mecralarda sosyal fayda iletişimi örnekleri başlıklı programımıza devam ediyoruz. Sırada sözlük anlamıyla iyilik için sürükleyip bıraktığımız bir kampanya var. Evet ve bu kampanyayı Mira İstanbul adresinden Twitter'dan izleyebilirsiniz. Bütün kampanyalarımızı aynı adresten paylaşıyoruz. Manisa Yozgat Rize Ankara şeklinde yazılıyor Mira. Mira İstanbul. Ee, sürükle ve bırakı hayatımıza sokan firmadan bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi bu. Birkaç yıl önce e, firma Salvation Army ile yani ihtiyaç sahibi yoksullara yardım eden bir hayırsever kuruluşla işbirliği yaptı. Ancak kampanyalarını sıradan bir bağış kampanyası gibi örgütlemek yerine şöyle dediler. Günümüzde gençler daha çok dijital dünyada vakit geçiriyorlar. Oysaki hayırsever kuruluşların gerçek bağışlara ihtiyacı var. O zaman biz de dijital değerleri fiziksel desteklere dönüştüreceğiz. Bu fikirden yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıllı telefonlarına bağış kutusu adında yeni bir uygulama yüklediler. Kullanıcılar yedi gün boyunca boş olan bu kutuya artık kullanmadıkları uygulamaları sürükleyip bıraktılar. Firma da bu uygulamaların bedelini bağış olarak Salvation Army'ye gönderdi. Çok güzel, gerçekten inanılmaz bir fikir. Bir takım oyunlar, uygulamalar falan yüklüyorsunuz e, şeylerinize, telefonlarınıza, akıllı telefonlarınıza ve bunların bir kısmını da artık kullanmıyorsunuz. Firma şeyle başlamış, önce hatırlatmış size bunları. Yani bunları kullanmıyorsunuz demiş. Bakın şu kadar zamandır buna girmiyorsunuz. Bunu bu kampanyada kullanmak ister misiniz? Eğer kullanırsanız biz buradan alacağımız iade parayı e, Salvation Army'e bağışlayacağız demiş. Çok çeldirici tabii. Yani böyle bir şeyle karşılaşınca boşa gitmiş bir e, parayı e, ihtiyacı olana vermeyi e, isteyebilirsiniz ve istiyorsunuz. E, buna benzer bir kampanya Türkiye'de de vardı. Ama e, geleneksel mecrada yayınlanan bir kampanyaydı. Şey için yapılan, e, Darüşşafaka okulları için yapılan, e, ihtiyacın olmadığını e, söyleyen yani gidiyorsunuz alışveriş yapmaya... Olmasa da olur deyip alışveriş yapacağınız şeyden vazgeçiyorsunuz. Burada da öyle olmasa da olur olan e, uygulamalarınızı diyor ki indir, şey yapın geri iade edin. Geri iade etme karşılığında da biz yedi gün boyunca e, Salvation Army'e bir bağış yapacağız. Çünkü onların gerçek e, kaynaklara ihtiyacı var. Siz bir kaynağını kaynağı e, veya kaynağınızı sanal platformda tutarak heba ediyorsunuz. Heba etmeyin doğru düzgün işe yarayacak bir yere verin diyor. Bu bize şey de gösteriyor aslında. Her zaman iletişimden bahsederken... ...o iş için ya da o proje için yapılmış kampanyalardan bahsediyoruz. Fakat bazen projenizi öyle kurgularsınız ki... ...projenin kendi kurgusu da bir iletişim biçimi haline gelir ve bir mesaj verir. Burada gördüğümüz tam olarak da bu. Projenin kendisi bir iletişim haline geliyor. Evet. Ve kaynak israfı dediğiniz... ...hani evinizde kullanmadan tuttuğunuz herhangi bir eşyayı ihtiyacı olan birisine vermek falan gibi... Çözümler bulduğunuz, kaynak israfı dediğiniz, e, dediğimiz şeye bir e, sanal karşılık bu. Çünkü sanal dünyada da ciddi bir kaynak israfı var gördüğünüz gibi. Yani bakıyorsunuz işte e, telefonunuz aldığı sürece yeni uygulamalar yükleyebilirsiniz gibi geliyor. Ama bunların her birine e, küçük küçük bir takım paralar ödemiş olabilirsiniz. Gerçi çok Türkiye'de... Para ödeyerek alınan aplikasyonlar pek fazla yok ama e, bu kampanya Türkiye'de de işleyebilir bir kampanya. Bir yandan da şöyle bir e, gıdıklayıcı yeri daha var kampanyanın. Özellikle son yıllarda bu kliktivizm denen bir tıkla aktivist olma halini e, çok kolay bir yöntem de geliştiriyor. Yani aslında kullanıcı çok basit bir hareket yaparak bağışta bulunmuş oluyor. Bağış sistemini kolaylaştırıyor ve daha fazla bağış toplama olanağı oluyor. Evet ama böyle bir kampanyayı yaparken örneğin bunu bir firmayla işbirliği yapmadan yapmanız mümkün değil. Evet. Yani bu akıllı telefonları hayatımıza sokan firma isminden söz edemiyoruz ama... E, ...onun kullandığı, e, ne onun adı işletim sistemi ancak buna izin verebiliyor. E, bence şey zaten pek çok kampanyasıyla da göz dolduran Salvation Army'nin e, oldukça iyi bir kampanyası. biri. Ee, ...hazır bir projenin kendisinin... ...iletişim haline gelmesinden bahsetmişken... ...yine buna benzer bir şeyden konuşacağız. Sıradaki kampanyamız aslında bir kampanya... ...kapsamında hazırlanan son derece detaylı... ...bir eğitim uygulaması. WWF'nin tablet uygulaması... ...yaban hayatındaki popüler hayvanlarla ilgili... ...hap bilgileri çok eğlenceli bir şekilde sunuyor. Bir yandan da nasıl tehlike altında... ...olduklarını anlatıyor. Uygulamada her bir hayvan için... ...bir anahtar kelime, mesela panda için... ...karizma demişler... Bu kelimeye basınca o hayvanın bölümüne gidiyorsunuz ve interaktif, çok oyuncaklı bir sistemle ilginç bilgiler öğreniyorsunuz. Mesela kaplanların sayfasında gündüz tuşunu geceye çevirdiğinizde bir kaplanın gece görüşünü ve insanınkini karşılaştırabiliyorsunuz. Uygulamanın sloganı dünyanın en inanılmaz hayvanları bu uygulamada bir arada işte ilginç indirilmesi çok ve kendi başına da bir iletişim haline gelmiş gibi görünüyor. Yani nasıl yorumluyorlar bilemedim de panda için karizma. Yani olmamış bence o. <gülüyor> <gülüyor> yani panda için biraz böyle şapşik falan desek daha iyi olurdu herhalde. Bizim gördüğümüz panda videoları hep çünkü öyle. Karizma diyorsanız orada aslan duruyor filan Veya fil duruyor. Ee, evet yine aynı şey. Ee, ama biraz daha geliştirmiş, geliştirilmiş hali. Elinizdeki akıllı telefonların ve tabletlerin... E, ...tabii kendine has özellikleri var. Yani gece görüş özelliği var orada örneğin. Yani e, az görenler için e, daha büyük ölçekli e, harfler kullanan bir sistem... ...Erişilebilirlik e, menüsünden harfler kullanan bir sisteme geçebiliyorsunuz. Duymayanlar için yüksek ses ya da hiç görmeyenler için sesli komut falan gibi özellikleri var. E, bu özellikleri bir hayvanın özellikleriyle özdeşleştirerek onun üzerinden gösterdiğinizde... ...tabii ilginç bir e, deneyimle karşılaşma şansı veriyor size... İyi bir eğitim şeyi programı ve sadece eğitim programı da değil aslında ilginç bir özdeşleşme olasılığı da sunuyor. Çok sık rastlanan bir şeydir. Hayvan sevmeye veya hayvanseverlerin kendilerini dışarıya anlatırken kullandıkları bir gerekçedir ya da bir hayvan sevme gerekçesidir. Bakın bir hayvan o hayvan şöyle şöyle bir şey yapıyor işte bunu insanda göremezsiniz falan denilen... E, sizi bunlarla biraz özdeşleştiriyor. Bunlarla özdeşleşme şansı veriyor size. Karşılaşıyorsunuz aslında yani dünyada yaşayan başka canlıların dünyayı nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl dokunduğu, e, neler hissettiği, hangi sesi e, ne kadar güçlü duyduğu gibi şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü sizin hiç duymadığınız seslerin e, duyulduğu e, bir takım emasyonlar falan da sizin önünüze getiriyor. Böyle olunca da kolay özdeşleşme ve bu özdeşleşmeye bağlı olarak da destek verme isteği, bağış yapma isteği. Yani benim bu hayvanların dünyadan yok olmamasına, bu canlıların, bu kardeşlerimizin aynı gezegeni paylaştığımız diğer canlıların dünyadan yok olmaması için bir şeyler yapmam gerekir fikrine de daha da yaklaştırıyor sizi. Bir yandan da bu tür işler özellikle yeni nesil mecralarda kullandığımız işler genç bağışçılarla ya da gençlerle genel olarak daha kolay iletişim kurmamızı sağlıyor. ki Gençler dediğimiz zaman da yeni iletişim biçimleri geliştiren farklı türde bir öğrenim modeline ihtiyaç duyan bir gruptan bahsediyoruz. Özellikle son yıllarda sürekli olarak uyaranlarla karşılaşmaları, iletişim devriminin içine doğmuş olmaları vesaire üst üste bilince bu türden çok katmanlı... ...daha kolay bilgi alabilecekleri ama istedikleri zaman derinleşebilecekleri uygulamalarda... ...sizin davanızla ilgili bir şeyler öğrenmeye ya da sizin verdiğiniz mesajı almaya daha açık oluyorlar. O yüzden bu tür uygulamalar bu türden e, sivil toplum kuruluşlarının çok da işine yarıyor bir yandan yeni nesille bağ kurma açısından. Ee, öyle ama sadece gençlerde değil. Çünkü e, işte bir önceki kuşaktan söz ediyorsak... Bu kuşağın bilgilenme yöntemi neydi yöntemleri? Kitap okumak, ansiklopedi okumak, kaynak karıştırmak... ...bunlarla ilgili belgeseller, tartışma programları vesaire seyretmek idi. E i̇yi de yani artık yeni ansiklopedi basılmıyor ki. Yani o, o bilgiler bugün tekrar görmeye çalıştığımız... ...elimize alıp da bilgilenmeye çalıştığımız bir ansiklopedi de aslında yok. E o bilgiler bu mecralarda var. E herkes, bilgisay şey, herkes bilgisayar kullanıyor ve herkes de belgesel seyrediyor. Öyle ya da böyle bu hani biraz mizahi olarak söylenir bütün memleket belgesel seyrediyormuş ama yok yani herkes bir miktar belgesel seyrediyor hakikaten bir şeyler görüyor bir şeyler duyuyor. E, bu da biraz o e, biçimlerin taklidi aslında yani elinizde tuttuğunuz akıllı telefonlar veya tabletlerde e, bilgi almaya alıştığınız mecralarda bulunmayan bilgiler varsa eski kuşakta bu bilgileri buradan alıyor. ...dolayısıyla şey hani... ...sadece eski kuşağı, ...yeni kuşağı değil eski kuşağı ve yeni kuşağı... ...birlikte hitap eden... ...ve bu birlikte hitap etmek için de... ...güçlü bir mecra kullanan kampanyalar bunlar. Bu haftaki son kampanyamız... ...basitliğiyle şaşırtan bir kampanya... ...ama aynı zamanda sahibiyle... ...yapılış biçimiyle vesaire... ...gerçekten ilginç bir örnek... ...Montreal Katolik Kilisesi'nin... ...kampanyasından söz edeceğiz... Yanlış duymadınız bu son derece yaratıcı artık imaj kampanyası mı desek... ...prestij kampanyası mı desek, ilahi kampanya mı desek bilmiyorum ama... ...sahibi Montreal Katolik Kilisesi. Kampanya tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için üretilmiş. Ekrandaki kilit açma hareketini bir dikey bir de yatay olarak gerçekleştirip... ...haç işaretini tamamladığınızda seni kutsuyorum yazısı çıkıyor... ...Montreal Katolik Kilisesi ilginç bir örnek. Bir kere her yıl bu prestij kampanyalarını yapıyorlar. Özel tasarlanmış logolarına, işte imaj kampanyasını yönlendirdikleri... ...Be Blessed yani Kutsan isimli internet sitesine vesaire bakınca... ...profesyonel iletişim yapan bir kilise olduklarını görüyoruz Rauf. E, i̇lginç tabii yani e, ama bize biraz ilginç geliyor olabilir. Gerçi bu araçları, bu yeni medyayı kullanmayan da yok aslında... Burada çarpıcı olan hakikaten işin basitliği. Yani ortalama bir Hristiyan e, haç işareti yapmayı biliyor. E, ve o işareti ekrana çiziyor. Aslında bu kadar basit. Ve e, ekrana çizdiği zaman işte bunun karşılığında bir bağış yapıyor. Ya da bunun karşılığında kendisine bir e-mail geliyor. E, kendisine bir mesaj geliyor. Ya da benzer şeyler geliyor. E, ve e, bağlı olduğu ya da... ...bir şekilde gönül bağı hissettiği... ...kiliseyle arasında da... ...bir kontak kurulmuş oluyor. Bu kontak... ...veya sürdürülmüş oluyor. Yani... Onun, e, ...yenilenmiş, güncellenmiş oluyor. E, Tabi burada... ...şöyle farklılıklar var. Yani bu kiliseler... E, ...çoğunlukla özellikle Kanada... ...öyle. Pek çok ülkede... ...aslında kendi cemaatinin... ...kaynaklarıyla geçinen... E, ...şeyler oluyor. Ne, ne denir... E, Kuruluşlar. kuruluşlar oluyor evet kuruluşlar oluyor, kurumlar oluyor. Burada da olan bu cemaatiyle bir bağ kuruyor. E, yeni cemaatine yeni unsurlar varsa, yakın unsurlar varsa onların da gündemine girmiş oluyor. Aslında yöntem olarak bizim kullandığımız sivil toplum örgütlerini... ...anlatmak ve onlara insan kazanmak ya da insan desteği kazanmaktan çok büyük bir fark yok. Yani kilise burada bir şey gibi, sivil e, toplum örgütü gibi davranıyor. Ama zaten sonuçta e, bir kilise, bir cami yaptırma derneği ya da e, benzer şekilde e, inancına dair e, fikirlerini savunmak için oluşturulmuş... ...ya da güçlendirmek, dayanışmak için oluşturulmuş kuruluşların tamamı da aslında toplum kuruluşları oluyorlar zaten yani. Yaratıcı iletişim herkese lazım e, diyelim. Bu hafta da Hemzemin'in sonuna geldik. E, yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Haftaya yeni sosyal fayda iletişimi örnekleri üzerinde konuşana dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemel.